Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programıyla yine karşınızdayız. Ee, biliyorsunuz bu programımız sanat alanında, sanat uğraşısı veren e, insanlarla bu konuda emek harcamış... ...yarar sağlamış insanlarımızla e, konuk ediyoruz ve söyleşiler yapıyoruz. Bu haftaki konuğumuz e, gerçekten e, bizi çok sevindiren bir konuk. Çünkü sizin de meslektaşınız. Eczacı Esin Ergin. E, Esinciğim hoş geldi. Hoş buldum hocam. E, önceki yıllarda e, epey uzun bir süre benim İstanbul Eczacı Odası'nın düzenlediği seminerlerden biri... ...yazarlık semineriydi. Esin de e, orada benim öğrencim oldu... Ee, ...zannediyorum ki yararlı da oldu değil mi? Kesinlikle, kesinlikle... ...bir başlangıç oldu bence her şeyin... Hı hı. ...yani hem e, kitap okuma anlamında... ...zaten okuyordunuz o anlamda değil de... ...bir program çerçevesinde kitap okuma... ...ve inceleme eleştirilerde bulunma... ...ve ayrıca da... ...birebir yazma... ...evet, evet ve de... ...tabii ki de şimdi sizin de benim... ...beni buraya davet edin... bazı sebepler de... ...o günlerden geliyor... Benim hayatıma bir ışık tuttunuz, bir başlangıç noktası oldunuz bu anlamda. Aman efendim. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz e, e, birkaç ay önce e, Esin Ergin telefon etti bana ve e, hocam bizim burada bir çalışmamız var e, Atakent'te, çarşıda bir çalışmamız var. Daha doğrusu çalışmaların bir toplamının bir kokteyli gibi düşünün ve gittim buraya İyi ki de gitmişim gerçekten içime umut doğdu. Niye derseniz cevabını Esin anlatacaktır. <gülüyor> evet güzel bir gündü. Sizin katılımınızla son derece mutlu olduğum bir gündü gerçekten. O günü biz e, çok profesyonelce düşünmemiştik tabii. Bir e, mahalle sergisi gibi Hı -hı. düşünmüştük. E, son dönemde yaptığım uğraşlardan bir de resim kursuna katılmaktı. Çok değerli hocam, ressam... E, ...Muriye Tütüncü'nün resimlerini bize emanet etti ve biz onu ezanımızın önünde çarşımızda halka sergiledik. Onunla birlikte e, kendi yaptığımız takılarla ilgili bir sergimiz de Hı -hı. oldu hemen yanı başında. Ve bizim tabi ezanımızın kütüphanesinin kitapları. Evet en çok ilgimi çeken de bu oldu doğrusu çünkü bunun öncesini de biliyorum. Şimdi bundan biraz söz edelim istersen. Evet şimdi... E... Eczacılık mesleğinin birçok yönü var aslında bakarsanız. Toplumda hep toplumun önündesiniz ve örnek kişisiniz. Evet. Bu küçük bir e, beldede de böyledir. İstanbul gibi bir şehirde de aslında böyledir. Hı -hı. Ben sadece mesleğimi yapayım istemedim. Bir, i̇nsanların bana yüklediği o misyonu üstlenmek de istedim bir bakıma. Bütün bu düşüncelerden çıkan fikirlerdi. Hı -hı. Elemanlarımla birlikte elelim ve e, o gün görmüşsünüzdür. Çarşıdaki bütün esnaflarla birlikte çalıştık evet. ve bir emek ortaya çıktı. Çok güzeldi. Konu komşu ve sizlerle birlikte çok güzel bir ortam oluştu. Çok güzeldi ve müthiş de bir ilgi vardı. Yani herkesin gözlerinin içi gülüyordu. Yani o kadar mutlu oldum ki demek ki karar verilince bazı güzel şeyler e, halka ulaşabiliyor ve ilgi toplayabiliyor. Hiç burada karamsar olmaya gerek yok. Şimdi ben e, önceki e, yazarlık seminerinde anlattıklarından biliyorum. Yani çok uzun yıllardan. Eczanenin önüne e, kitaplar koydun. Evet. Kolinin içerisine. Kendi evet. kitaplarım bunlar. Evet evet evet. Kitaplar koydun ve dedin ki e, sayın yurttaşlarımız siz buradan beğendiğiniz kitabı alın okuyun getiriyorsanız getirin. Getirmiyorsunuz da kayıt tutmuyoruz, <gülüyor> kayıt tutmuyoruz zaten. Kayıt tutmuyoruz. Şimdi bu e, ata, ata, e, kentte aynı e, kolileri gördüm. Tabii e, kitaplar çok fazla artmış. Tabii hocam. Çok epey bir <gülüyor> çok kitaplarda. Hatta benim de bir iki kitabım vardı içine. Bu da beni çok sevindirdi. Ve baktım e, oranın çevre ahalisinden gelip alıyor, seçiyor kitabı, karıştırıyor, alıyor, gidiyor. Evet. Yani harika bir şey bu. Kesinlikle. Bu harika bir Nasıl başladı bu? Nasıl başladı? Ee, bu ilk eczanenin açıldığı dönemlerde zaten eczanemi açtığım anda emanet bir, bir masam vardı ama çok güzel bir o zamana... ...güzel olan bir kitaplığım vardı... ...hep arkamda dururdu o kitaplık... Hı hı. ...daha sonra bu kitaplığı ben... ...küçük bir standda ezanin içine yerleştirdim... ...ve elemanlarım onlarla ilgilendi... ...halk kendisi evdeki kitapları... ...getirdiler, almaya başladılar... ...biz küçük küçük işte... ...hani ne kadar zamanda okursunuz... ...ne zaman getirirsiniz gibi küçük notlar tuttuk... ...onları heveslendirelim hı hı. diye... ...onlar e, hiç... ...beklemediğimiz kişiler... ...hiç beklemediğimiz kitapları tercih ettiler... ...ve ben yani... ...onlar geri getirdiklerinde okudunuz mu... ...demekten kendimi alamıyordum. Çok Çünkü ilginç, evet. çok Hakikaten güzel. büyük bir tatmin yaşıyordum okuduklarında. Hı -hı. Okudunuz mu, beğendiniz mi? Evet okuduk beğendik, şimdi başkasını almak istiyorum... ...dediklerinde son derece büyük bir haz duyuyorum tabii. Eczane içerisinde farklı duygular yaşamanın... ...bir yolu diye düşünüyorum. Çok ilginç, Hı -hı. çok ilginç. Ee, e, anneler mi, babalar mı daha çok ilgi gösteriyor? Çocuklar ve anneler, çok, ev hanımları. Çok, çok güzel, bu daha önemli... Ey hanımları, hiç ummadığınız şekilde zaman bulabiliyor musunuz? Evet, okudum, zaman buluyorum ve hani böyle kalın kalın kitapları okuduklarını görüyorum. Kısa sürede okuyorlar ve son derece tabii bu mutluluk verici bir şey. Çok güzel. Burada ben e özellikle de dikkat ettim benim geldiğim bu çarşı sergisi ve toplantısında. Yani hangi kitaplara yöneliyorlar, hangilerini karıştırıyorlar. Hakikaten dediğin çok doğru. Böyle sanki... Böyle yani orada hangi kitabın olduğunu kafasında var da öyle birden bile seçiyormuş gibi böyle çok hoş bir sonuç vardı orada hakikaten. Kesinlikle. Sonra daha genişletelim daha anlatalım dinleyicilerimize. Sonra... Resim, resim sergisi vardı. Sonra resim sergisi vardı. Hakikaten Huri hocamın milyarlarca lira eden hani Tabii. bedeli kesinlikle tartışılmaz ama resimlerini bize emanet edip. Sokak ortasında biz onu 3 gün, 2 gün, 3 gün gibi bir sürede ezan içine akşamları taşıyıp sonra dışarı çıkarıp sergiledik. Tıpkı bir müze gibi. Evet. Yani biraz aslında siz bir şey söylediniz. Halka ulaşmak diye. Gerçekten yöneticiler bunu isteseler halk her zaman bu yerlere gidemiyor. O bilince henüz ulaşamadılar. Evet. Yani bir bale gösterisine gitmek, bir opera. Bizim oradaki çocuklar... Rıhın gittiğini düşünmüyorum. Birçoğu tiyatroya gitmedi. İstanbul'un içinden bahsediyorum. Tabii tabii tabii. bahsediyorum, tabii, tabii. bahsediyorum ben size. Kesinlikle doğru. Ve oradaki çocukların heyecanını siz gördünüz zaten. Evet. Ne kadar mutluydular, heyecanlıydılar. Ee, ve o anda biz orada şey de yapmıştık hatırlarsınız. Resim kursu arkadaşlarım şövelelerin başında, tuyellerin başında aynı anda resim de yapmışlardı resim o gün. Evet evet o resim O da ilginç bir tabloydu. Ve ben yıllardır orada eczacı olarak çalıştığım halde... Hiçbir çocuk gelip benden imza almadı. O gece bütün resim yapan arkadaşlarımdan çocuklar sanki birer ünlüler ünlü, e, ünlüyle karşılaşmışlar gibi benden bile resim şey imza aldılar. Çok güzel. Ben çocuklara bunu söyledim ben 15 yıldayım buradayım çocuklar yani benden niçin imza alıyorsunuz ama biz sizi sanatçı gibi görüyoruz şimdi dediler ve bu da güzel. çok ilginç bir şey dokunaklı bir durum. Deminki e, paylaştığımız cümleleri doğruluyor bu sonuçta. Yani ulaşmak isteyip çaba harcadınız mı kesinlikle verimini alıyorsunuz. Hı hı. Karamsar olmaya hiç gerek yok. Belki de onlara önce biz ulaşmalıyız. Hı hı. Belki önce yetkililer, belki elinde yetkisi olan kişiler. Önce biz gitmeliyiz onlara. Tanıtmalıyız, yakınlaştırmalıyız. Ve de yer ve mekan aslında çok da önemli değilmiş aslında. Değil mi? Evet. Çaba Niye önemli. Niye çok önemliymiş? Çaba önemliymiş. Birlikte el ele verip bir şeyler yapabilmek önemliymiş. Yani o geceye dair geçemeyeceğim bir şey daha var. Gecenin geç saatlerinde de olsa... ...Latin Dansı Kursu arkadaşlarım Mesut evet. Hamiş hocamla birlikte... ...geç saatte de olsa gelip bir gösteri yaptılar sokağın i̇zledim, ortasında. İzledim, izledim. Çok güzeldi. Yani. Süperdi Arif. değil mi? Sağolsunlar. Yani el ele vermek, bütünleşmek, yaptıklarını gösterebilmek... ...birilerine örnek olabilmek... Ya. ...birilerinin buna heves edebilmesi... Onu içinize alabilmek çok güzel duygular. Yani bunu yurdun, bu, bu çalışmaları, bu modeli, ben bunu bir model olarak görüyorum. Yani özellikle de dinleyicilerimize, meslektaşın, eczacılarımıza da bunu paylaşmak istiyorum. Yani bu bir model. Bu Türkiye'nin her yerinde yapılabilecek bir şey. Çünkü eczacı, mes, sağlık e, uzmanı olarak, çok, e, özellikle eczana sahipliğinde çok farklı bir işleve sahip. Halk geliyor, her şeyi danışıyor evet. size. Kesinlikle. Her şeyi danışıyor. Hatta ilaç hakkında değil sadece. Yani Kesinlikle. evdeki bir derdini de danışıyor. Kesinlikle. Yani esas çok büyük bir danışman ve birikimli bilim insanı aynı zamanda. Demek ki ez, eczaneler bazında bile düşünsek bu her yerde yapılabilir. Kesinlikle yapılabilir. Kesinlikle bütün eczacı arkadaşlarım yapabilir. Bu o halkın size üste, e, yüklediği misyonu ne kadar çok üstleniyorsunuz onunla ilgili bir şey bence Keşke daha fazlasını yapabilsek. Çok yapmak istediğim şeyler var ama... ...bazen dikkat dağılıyor, bazen enerji bitiyor. Mesleğimiz sonuçta belli aşamalardan geçiyor sürekli. Ee, tabii hepimiz yapabilsek çok çok güzel olacak. Ama şunu çok iyi biliyorum. Bir eczacının değeri her zaman toplum önünde farklı. Yani bana bir aile, İstanbul'un ortasındayız ama... ...her gün hemen hemen bir aile gelip diyor ki... esin. Akşam bizim ailede yine sen konuşuldun. Ne kadar güzel bir kesinlikle. şey. Kesinlikle. Ne kadar güzel bir şey. Ve çocuklarına bizlere örnek göstermeleri son derece onur verici ya, bir şey. Ya. Ve ona tabii e, layık olmak lazım. Göz önünde olmak lazım. Doğru ve güzel yaptığımız şeyleri onlara göstermek lazım. Onlara öncülük etmek lazım. içimizi almak lazım. Bize Cim. dahil etmek lazım. Ben yaptığım her şeyi onlara göstermeye çalışıyorum. Bir üstünlük kurmak adına değil kesinlikle neler yapabileceğimi gösterebilmek adına ve onların da bunu yapabileceğini gösterebilmek adına. Değil mi? Ki bir bireyden söz ediyoruz. Bir bireyden söz ediyoruz yani evet. Yani bir insan ne kadar neleri başarabilir? Neleri? Hatta bakın bu kadar ben hayran kaldım bütün bu çalışmalara bu da yetmez diyorsunuz. Aklımda bir sürü şey var ama işte onlara uğraşıyorum diyoruz. Bu, bu da hoş bir şey. Yani işte yaptık, görün göründü, oldu bitti değil bir sürekliliği düşünüyorsunuz demek ki değil mi? Kesinlikle çok istiyorum. Diğer arkadaşlarımın yaptıkları emekleri de göstermek istiyorum. Yeni insanları buralara e, katını sağlamak istiyorum. Hocalarımın emeklerin karşılığını alabilmesini istiyorum. Çünkü bizimle ilgilenen bütün hocalar aslında bir e, nasıl diyeyim çok da maddi anlamda bir karşılık görmeden bu şeyleri yapıyorlar. Evet. Mahalle arasında yani dans kursu hocalarım öyle Atakent gibi bir ...yere gelip... ...bize önderlik ediyorlar... ...resim kursu hocalarım öyle... ...ikisi ya, de Osman Savu Hürriye Tütüncü hanımefendiler... ...son derece iyi modeller oldular bize... ...ev hanımları resim yapıyor... ...daha önce... ...kara kalem çalışmış insanlar... ...bu insanların önderliğinde... ...bunu geliştirdiler... ...Yunus Emre'de e, biz... sergi açtık hep ya, beraber... ...birçok e, ev hanımı... ...çeşitli meslekten insanlar... Ee, şimdi gündüz gelen, çalışan, resim yapan arkadaşlarımız var ve biz çalışanlar akşam giden 11'lere, 12'lere kadar yeah. oralarda hiç göz kırpmadan, yemek yemeden, arada e, çayımızı soğutarak, içerek resimler yapıyoruz. Son derece güzel, keyifli Harika. oluyor. Harika. Ee, Sergi zamanında, çalışma zamanında daha doğrusu, o resim kursuna gelen, gelenlerin çalışmalarına tanık olduğum zaman bir beyefendiyle tanıştım evet. emekliymiş yeni taşınmış Atakente e, e, e, e, e, e, epey uzun bir süre söz, e, sohbet ettik kendisiyle Esen Bey Esen Bey Esen Bey es evet. e, hala yep, devam ediyor çok çalışıyordu ta, devam ediyor değil mi Evet evet ve e, yani ilk defa başlamış resim yapmaya evet. e, baktım bir yarım tablo e, henüz bitmemiş tablosuna baktım izledim harikuladeydi hakikaten heyecanlandım çünkü evet. ci, bir çiçeğin içindeki o sarı Göbeği en zor da odur diyor. Yani kendi Hı -hı. düşüncesi. Hı -hı. E, o baktım milim milim milim milim inceleyerek yapıyor. Evet. Çalışarak yapıyor. Öyle kabaca hani sarıyı buraya süreyim, mavi buraya. Zaten o keyifli olmaz. Çünkü bu gönüllü bir iş. Hı -hı. Hı -hı. Ve baktım ortaya harikulade bir tablo çıktı. Sarıyı bitirince gelip bana dedi ki Ülkü Bey dedi, bakın gelin sarayı bakın dedi. Oldu mu? Vallahi dedim harika <gülüyor> bravo yani dedim. Yani çok, çok heyecanlandım gerçekten. Kesinlikle çok heyecan verici. Benim resim, resme başlayışım da çok ilginçtir. Ee, yine böyle bir gün hafta sonu dışarıdayım. mı o dalga dalga saçlarıyla tuval başında düşündüm. Ee, i̇şte şövelerin başında elinde fırça resim yapıyor diye hayal ettim. Hı hı. Ve gittim bunu ona anlattım. Dedim ki Emriye bugün seni böyle hayal ettim. Var mısın bir resim kursuna seni yazdıralım? O da dedi ki e, nereye gidebilirim? Hı hı. İşte araştırdık falan. O hafta perşembe günü latin dans kursum var. İki tane hanım oturuyorlar gelmişler kursta. Ah dedim siz de mi dansa başlayacaksınız? Dediler ki hayır biz ressamız. Ah, Çok güzel. Gerçekten <gülüyor> mi? Evet dediler biz kurs açacağız bu bölgede. Tabii ben bu bölgenin insanlarına bir şeyler ulaştırmak bilmek adına çaba gösterdiğimden ve onları tabii böyle içime hemen büyük bir heyecanla dedim ki bir kurs yeriniz hazır. Benim elemanım. Tamam. Sonra tabi elemanımın şartları uymadı. O gidemedi. Ama ben tabi o çalışma devam etsin diye dedim ki hocam ben geliyorum ama ben hiçbir şey çizemem. Eğer bir şeyler becerebilirsem bu şudur. İnsan sanatı öğrenebilir. Doğuştan tabii, olmasa da tabii. çalışarak Kesinlikle. iyi rehberlerle birlikte, Kesinlikle. iyi eğitmenlerle birlikte bunu öğrenebilir'i kanıtlamış olacağım dedim. Hı -hı. Ve sonuçta Yunus Emre'de. ...şey yaptık, sergi yaptık... ...orada üç tane tablom vardı... Ya, ...çok da beğenildi... Ya. Ya. ...bütün yakınlarım, bütün eş, dost... ...hepsi bu başarı görmekten son derece mutlu oldular tabii... ...işte bu kadar... Hı -hı. ...işte bu kadar... ...peki e, e, önceki konuşmalarımızdan... ...aklımda kalan e, bir... E, yaygın bir sözcüktür ama... ...hobiler hakkında ne düşünüyorsun... mesela diye evet. evet İşte bu yola çıkmamın birkaç... ...sebebi var kendimce... ...belki hepsini toplu olarak anlatamıyorum ama... Ben toplumumuzun hobisiz olmasından son derece mutsuzum. Hı hı. Çünkü e, bireyler hobisiz olduğu sürece sorunlar ortaya çıkıyor. Çatışmalar, paylaşımsız bir toplum, iletişimsiz bir toplum ortaya çıkıyor. E, hobi deyince de insanlar hep maddiyatı düşünüyorlar ama... ...bence e, hobileri olması insanları hayata bağlayan şeyler oluyor. Hobisi olan... E, toplumlar kültür toplumları oluyor bence. Yani en e, güzel örnek, en kötü örnek de diyebilirim. Avrasya turunda ben ilk defa halkla birlikte geriden gidiyorum. Daha önceden hızlı yürüyüş yapardık biz. Hı hı. E, ekibimizle birlikte, yürüyüş ekibimizle birlikte. İlk defa halk içinde yürüdüm. E, bu arada köprü çok zarar gördü. Bir daha bu yürüyüşün Öyleymiş. halka açık olmasını istemiyorum. Asla istemiyorum. O anda oradaydım. Arkadaşımla kol kola zor yürüyorduk ve vidaların gevşediğini fark ettim. Aman Kesinlikle aman aman. o şey halka açık olmamalı. Zaten halk aslında hep hepimiz için konuşmuyorum ama herkes için konuşmuyorum ama genelliği böyle ne yazık ki orada gördüğüm oranın çok da amacına ulaşmıyor oradan geçmesi halkın. Çünkü gördüğüm manzara şuydu. Nereden nereye geçtik ama? Hayır hep aynı. Hep, hepsi birbirinin içinde konu tabii <gülüyor> hani ki. Hani oradan geçmenin anlamı boğazı görmek, orada orta noktadan her açıdan bütün güzelliği görebilmek ya. Bizim halkımız o demirlere arkalarını dayayıp bir duvar oluşturup önde ortada geçenlere bakıp kimin nerede ne yaptığını İzlemek için oraya gitmiş gibi sanki. Kafanızı çeviriyorsunuz, manzara hissetmek istiyorsunuz. İnsan duvarından hiçbir şey göremiyorsunuz. Ne kadar ilginç değil mi? Kesinlikle. Bu çok önemli bir yani gösterge. Yani burası serbest diye bir organizasyonsuzluk olmamalı. Sonra e, o köprün ayaklarına isimler yazanlar bir bilseniz. Çok Bu ilginç. arada Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken köprünün ilk sağ ayağını ben kurtardım. Söyleyeyim bunu. <gülüyor> ...yazı yazmadan kurtardım. Aynı zamanda da bir İngiliz hanım kurtardı aslında bakarsanız. Bravo, bravo. O oraya sahip çıkarken bizim gençlerimiz yazı yazmaya çalışıyordu. Ben da dahil oldum. Olayı durdurdum ve İngiliz beni e, kutladı Tabii bununla ki. ilgili. Bu da çok önemli bir gösterge işte. Demin bütün o bir he amaç hedefleyip çalışıp el ele birlikte e, üretim yapmak söz ederken... Bu da onun içinde bir sonuç. Kesinlikle, toplumsal bir, bir sonuç. sorumluluk belki de. Herkesde olması gerektiğini düşünüyorum. Hepimizde olsa çok çok güzel bir şey olur. El ele oluruz. iç içe yaşarız. Yaptıklarımızda birbirimizin yaptıklarından mutluluk duyarız. Hobisizlikten buraya geldim. Evet, bu Avrasya turne evet. geldim. Çünkü orada halk vardı. Pişti oynayanlar, piknik yapanlar. Hiç modern bir dans gösterisi görmedim. Köprünün üzerinde Piş oynuyor. Piş de oynuyorlar, evet. Halay yani, çekenler. Ne en ilginç bir şey ya. Çok ilginçti, Ve çok kalitesizdi. Yani. İlginç, çok biraz kalitesizdi. biraz olumlu oldu da. Yani hakikaten hobiler toplumun kalitesini artıran şeylerdir. Tabii ki. Ve bunları seyret, e, göstermek, paylaşmak, başkalarının hobiye, çeşitli hobilere sahip olmasını sağlamak bence büyük bir e, nasıl diyeyim milli e, duygular gerektiren vatanı bir hizmet gibi düşünüyorum. Ya entelektüel dediğimizin çıkışları burası zaten. Başka nasıl olacak ki? Burası ve insanın insanı sevmesinin çıkışta burası. Kendini sevmesinin çıkışta burası. Geleceğe inanmanın, geleceğe umutlu olmanın çıkışta buradan geçiyor elbette ki. Yani sabah işe gidip akşam gidip televizyon seyretmekte hiçbir şey üretip ortaya olmuyor. Aynen öyle. Zamanı üç boyutlu yaşamak gibi, zamanı uzatmak. Nedir aslında? ...içine renkleri katabilmek. Tabii ki. Ancak o zaman dört dörtlük gününüzü yaşayabiliyorsunuz. Yani sabah kalkın, işinize gidin, paranızı kazanın, eve gelin, televizyon izleyin. Çok standart, çok rutin. Öyle bir yaşam sürmelisiniz ki bunlar farklılık olmalı. Bravo. Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Şey aklıma geldi, şimdi dinlerken... Ee, Nazım Hikmet Bursa Cezaevinde... ...işte yıllar yılı yattı bir malum şiirleri yüzünden düşünceleri yüzünden. Şimdi koğuş arkadaşları Balaban ressam Balaban şimdi dünya çapında malum bir ressamdır. Yani e, o tablosunu almaya servet yetmez. Parayla ölçülmez ama dediğin gibi hı hı. ama bu da bir e, göstergedir. Tabii. Efendim Orhan Kemal Kemal Tahir şimdi Balaban kavruk bir köy çocuğu. İlk okul bitirememiş bile bir köy çocuğu. Hı hı. Fakat Nazım buna resim yapmayı öğretti. Orhan Kemal biraz şiirle uğraşıyormuş. Şiir lazım. Hikmet demiş ki Orhan sen şiir yazma. Sen hikayeye romana dön. Dünya çapında bir yazarımız oldu Orhan Kemal. Kemal yani. Tahir, Keza. Bunlar hiç ondan evvel bir kağıdı alıp da işte belki annelerine mektup yazmıştırlardır. Evet. Ama çalışma ve çabanın sonucu dünya çapında sanatçı oldular. Evet hocam aynen evet. şuradan çok... E... Hı -hı. Aile içinde yaşadığımız bir şey aklıma geldi. <gülüyor> Annem, babam benim de açıda yaşıyorlar. İki ay İstanbul'a geliyorlar. Birlikte oluyoruz. Bu resim kurslarına ben hani hep birlikte olalım... ...hem de bir şeyler de yapalım diye... ...annemi de götürdüm. Ee, niye gördük biliyor musunuz? Hı hı. Annem benim çok güzel dikiş diker... ...her türlü yemek çok güzel yapar... ...ev işleri... ...her türlü sanata dair... İşleri çok güzel yapabiliyor. Hı hı. Ama resim yapabildiğini hiç bilmiyordum. Çok güzel bir kare kalem çalışması harika, çıkardı, harika süper. Ya. İşte Ve şu anda bir kardelen çalışmış Datscha'da. Çok güzel. Hayatına resim girdi. Ee, her akşam Pazartesi geceleri biz çalışıyorduk, 11-12lerde eve gidiyorduk hı hı. annemle, babamla erkek kardeşim heyecanla bizi bekliyorlar her akşam. Çok Bugün güzel. Bugün ne yaptınız? Bugün ne yaptınız? Sonra bir süre sonra erkek kardeşim o şu anda Adana'da şey mecburi hizmet yapıyor doktor. Hı hı. Dedi ki inanamıyorum dedi. Bu ülkede kim bilir nice cevherler dedi. Yaşamadan yok oluyorlar. Aynen katılıyorum. Keşfedilmeden evet. yok oluyorlar dedi. Bizim ailede düşünsenize hiç bilmiyorduk kaç yaşındayız. Annem 55'i beşi geçti. Bu yaşta resim yapabildiğini gördük. Ya ya işte bu kadar. Bu da çok önemli bir gösterge. Kesinlikle. İyi ki bu bundan söz ettin. Yani bu çok önemli bir gösterge. Çok içmacidan hocam. Evet, yani neler, neler kaybettiğini, kaç kişi toprak oluyor dedi. Ya. Görünmeden, bilinmeden toprağa gidiyor. Ya. Hiçbir şey yapamadan kaç cevher. Ya, e, bu ülkede halk evlerini kapatırsanız. Evet. Efendime söyleyeyim, e, köy ensüllerini kapatırsanız, değil mi? Evet. Yani na, ne kadar insan yetişti buradan, ne kadar sanatçı yetişti. Köy çocukları bunlar. Benim babam da Köyönsü mezunu bir öğretmendi. Evet, benim de öyle. Heh, evet, evet biliyorum. E yani yakından da bildiğimiz bir şey. Bunlara müzik öğretirler, birinci sınıf. Evet. Resim öğretirler. Klasikleri hepsi okumuştur. Evet. Ama ne yazarlar çıktı işlerinden? Kesinlikle. E Onlar o Köyönsü'ne gitmeseydi kim, kim onlara akıl edecek elinden tutacaktı da bir kitap verecekti de böyle bir şey olamazdı. <gülüyor> i̇şte olanlar oldu. O köyün serine borçluyum. Halk evlerinde, eski halk evlerini diyorum. Evet. Her şehirde, her kasabada halk evi vardı. Burada müzik, tiyatro, dans. Evet. evet. İyi mi? Yani evet. her gün bu bu büyük bir olay. Çok üzgündüm hocam. Şimdi Hı. biz dans e, dedik ki ben e, aylarca Taksim'e Eczanemden işte yarım saat erken çıkarak, bir saat Hı -hı. erken çıkarak yağmur, kar, çamur. Geliyorum Taksim'e, çiçekçilerin orada sıraya giriyorum. 20 dakika orada otoparka girmekle uğraşıyorum. Sonra gidiyorum 20 dakika koştur, koştur, koştur şeye e, tangoya giderken. E, 20 dakika derse geç kalmışım. Merdivenlerde müziğin sesini duyuyorum. Bütün gerilim bitiyor. Derse giriyorum, Tabii. her şey bitiyor falan. Böyle bir çabayla kursa gittim. Ve yıllarca o hocalarımı... Atakent'e getirmek istedim. Hı hı. Gelin ne olur burada benim hastalarım da dans etsin. Onların hayatına da dans girsin. Birlikte bir Bravo. sosyal ortam oluşturalım diye. Yıllardır bunun mücadelesini verdim. Onlar uygun olmadılar gibi ben çok şey yapamadım. Sonunda bana bir e, böyle sizin gibi işte hani gören gözler. Dedi ki Esin sen çok e, hani, bu işlerle ilgileniyorsun. Tango hocamız var. İstanbul'a ders vermek istiyor. Öncülük edermesini. Ne demek dedim? Harika. Bütün yakınlarıma duyururum. Sonra Özgür Asam hocamın adı gelip gidiyor. Ee, onunla birlikte şimdi tango yapmaya başladık ve Atakent'e tangoyu getirdik. Yeah. Ben birçok şeyi zorluklarla yaptım. Şimdi çevremdeki insanlara onları kolaylaştırıp onların kazanmasını istiyorum. Onların bu ortamı yaşamasını istiyorum. Bravo. Bravo. Ee, Dediğim gibi paylaşımlarımızı, birikimlerimizi, olanaklarımızı emek vererek kendi toplumumuza taşırsak hep aynı şeyde kalırız. Hepimiz aynı oluruz. Tabii ki. ki. Valla şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Yani bin kez de söylesem ben kendi adıma yorulmam. Bu bir modeldir. Bir model, model çok önemlidir. Çünkü Kaneviçede de bir model vardır değil mi? Efendime söyleyeyim resimde de bir model vardır. Canlı model olabilir. ...işte... natürmortu olabilir... Ve vesaire. ...bu da bu birlikteliğin... ...ve bir sanat atölyesinin bir modeli. Sevgili dinleyicilerimizden... ...bu konudaki çalışmalarını... ...beklediğimizi... E, ...duyurmak isterim. Birlikte olalım. Hep birlikte olalım. Değil mi? Birlikte güçlenelim. Bildiklerimizi bilmeyenlere öğretelim... ...ya da paylaşalım... ...bildiklerimizi paylaşalım. Bir yaşama coşkusu bu değil mi? Kesinlikle. Sadece... Yaptığımız iş değil, yan işlerimiz de olsun, yan özelliklerimiz de olsun. E, sonuçta kaliteli bir toplum hepimizin işine gelir. Değil mi? Kesinlikle. Tabii geleceğimiz bu. Geleceğimizin Kesin... güvencesi bu. Şey aklıma geldi burada bilirsiniz, bunu TRT Belgesel de yapmıştı. Eşekli kütüphaneci. Doğu'nun ya da Güneydoğu'nun de oturan bir e, şahıs. ...böyle çok da eğitimli falan değil... ...fakat kitap dostu... E, ...dağ köylerine... ...kitap götürecek, neyle götürecek... ...iki tane eşek almış... ...heybelerin içerisinde kitap, gidiyor aynı... ...senin eczanede yaptığın gibi... köylere kitap dağıtıyor... Yapmak ...sonra e, et, et, et, işte on gün sonra... E, ...gidiyor, kitapları topluyor... ...öbür köye... E, ...yani ve belgesel yaptılar... ...iki saatlik bir belgesel yaptılar... E, ...yani tarihe de... ...geçmiş bir adam rahmetli oldu... E o köyde kitaba ihtiyacı olan varmış ki 20 yıl daha köylerinde dolaşmış gönüllü olarak burada para pul yok tam tersine emek var karşılıksız bir sevinç var. E köylüler kitapları okumaya başlamış. Evet. E, demek ki olabiliyor ya köyde kim okur kitabı? Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Ben buna inanmıyorum. Kesinlikle. Çaba olsun yeter ki, inanç olsun. Yani illa devletin Kültür Bakanlığı'nın bunu yapması da gerekmez. Çünkü bana göre insan çabası önemlidir. İnsan çabası önemli gerçekten. <gülüyor> Birebir çaba önemli. Her şeyi birilerinden beklemektense ben burada ne kadar yardımcı olabilirim. Aynen. Fertlerin çabası çok önemli ve çok büyük. Kesinlikle. Yani bir devleti yaptığı zaman bir otorite oluyor, bir prosedür oluyor ve bir şey oluyor. Ama fertler yaptığı zaman örnek oluyor. E, tabii insanları harekete geçirmek böyle yararlı şeyler de çok zor. O bilince ulaştırmak o kadar zor ki. Bunun... E, Ailelerin bilinciyle çocukluktan bu yana, hı hı. hayatına sahip çıkmak, kendilerini geliştirmek, kendine bir şeyler katabilmek. Bunun aslında dualarımızda da yeri olması lazım. Değil mi? Tabii. Değil mi? Güzel bir cümle. Dualarımızda da yeri olması lazım. Güzel bir cümle. Sevgili dinleyicilerimiz, biliyorsunuz programımızın çoğunu bir şiirle bitiriyoruz. Ben de sevgili Esin Ergin'e rica etmiştim. Kendisi bir şiir seçmiş, anonsunu kendisi yapsın ve şiiri bizlere sunsun. Bertol Brecht'in Aşk Şiirleri kitabından Sone 19 Bir şeyi istemiyorum yalnız, benden kaçmanı. Dinlemek istiyorum seni, sadece yakınsan bile. Sığır da olsan, çünkü söylediklerin gerekirdi bana ve dilsiz olsan gördüklerin. Ve kör bile olsaydın yine de görmek isterdim seni. Bekçim gibi yanım sıra gelirdin Yarısına bile gelmedik daha upuzun yolun Nasıl bir karanlık içindeyiz hala düşün Diyemezsin yaralıyım beni bırak Herhangi bir yerde diyemezsin Var olan yalnızca burası Görev bitmez devredilir ancak Bilirsin özgür değildir gereksinilen kimse Benimse gereksinimim var sana Şöyle ya da böyle ben diyorum ben ve diyebilirim biz de. Çok teşekkür ediyoruz. Çok da güzel okudunuz. Sevgili dinleyicilerimiz bir programın daha sonuna geldik. Ee, bugünkü konumuz Sayın Esin Ergindi, eczacı Esin Ergin. Esincim çok teşekkür ederim katılımından dolayı. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için son derece onur duydum. Biz teşekkür ederiz sevgili dinleyiciler haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere hoşçakalın. Sanat ve sanatçılar hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvars.